''Allah seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size bir iktidar vereceğiz de ayetlerimiz sayesinde size kötü bir amaçla ulaşamayacaklar. Siz ve size uyanlar galip gelecek olanlardır.'' dedi.